Selamünaleyküm Aleyküm ve rahmetullah ve Berekat. Cuma gününüz mübarek olsun. Çünkü Cuma günü de müminlerin haftada bir karşısına gelen bir bayramdır. Allah Cuma'nın içinde öyle bir saat yaratmıştır ki öyle bir anı vardır ki orada yapılan dualardan makbuldür. Gecesi de gündüzü de çok değerli ve kıymetlidir. Bu Cuma gününde size iki hadisi şeriften e, bahsetmek istiyorum. Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası, sevgili amcası Abbas'ın oğlu alim ve müfessir sahabi olarak tanınan Abdullah'tan, Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <gülüyor> bu hadisi şerifinde buyurmuş ki Erba'un men u'tiye hünne fakat u'tiye hayret dünya vel ahire Dört şey vardır ki Kime bu dört şey Allah tarafından ihsan olunmuşsa, verilmişse, ona dünyanın ahiretin hayırları verilmiş demektir. Hem dünyanın hem ahiretin hayırlarına mazhar olmuş demektir o kimse, bu dört şeye sahip olan kimse. Lisanun, zâkirun, zikredici bir dili olması kişinin. Ve kalbun, şâkirun, şükredici bir gönlü kalbi olması ve bedenin alel belâ-i çeşitli belalara, musibetlere karşı sabırlı, dayanıklı bir vücut. Ve evliler içinde dördüncüsü, Ve zevcetün lâ tevgîhî, fi fî ve velâ Kendisi ve, yani kadın kendisi ve erkeğin malı konusunda kocasına itaatli ve sadık, herhangi bir haksızlık onun gıyabında bir yanlış iş, Yapmayan bir zevce, saliha bir hatun ve e, tu'inu ahadeküm ala dinihi, kocasının dindarlığını yaşamasında ona yardımcı bir saliha sevcesi olması bunlar eğer bir kimseye verilmişse hem dünyanın hem ahiretin hayırlarını Allah ona vermiş demektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu hadis-i şeriften biraz bahsetmek istiyorum açıklayıp açıklamak istiyorum özet olarak verdiğim bu konuyu zikredici bir dile sahip olan kimse bu büyük bir mazhariyettir büyük bir hayırdır ee, dili zikredici olacak bir insanın Allahu Teala Hazretlerinin güzel en güzel olan sıfatlarından yani başkalarıyla kıyas edilemeyecek kadar çok güzel olduğu için el esmaül hüsnâ denmiş yani en güzel olan sıfatlar isimler Allah'ın bu güzel e, isimlerinden bir tanesini e, zikretmek. Mesela ya latif demek veyahut ya Allah demek veyahut ya Hayy ya kayyum demek veyahut işte 99 tane esma-i hüsnası bir hadisi şerifte zikredilmiş onlardan biriyle veyahut vel vakiyatü salihatü hayrun indi rabbike diye ayeti kerimede bildirildiği gibi bir takım güzel cümleler var ki müminin imanını ifade ediyor. La ilahe illallah gibi, la havle ve la kuvveti illa billah gibi, subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber gibi. Tabi bunların manaları çok derin. Bunları ayrı ayrı açıklamak lazım. Müminin Allah hakkındaki inancının ne kadar sağlam olduğunu gösteren kelimeler. Bunları insanın dilinin tekrar etmesi lazım. Allah Allah demesi lazım. Veyahut bu söylediğim... E, güzel kelimeleri tekrar etmesi lazım. Neden? Çünkü bunların tekrarında da Allah'ın verdiği sevap tekerür ediyor. Tekrar ettikçe Allah sevabını çok çok veriyor ve çok kolay bir sevap kazanma yolu ve de çok yüksek bir sevap kazanma yolu. İnsanın düşünelim ki çalışan bir insandır. Mesela şofördür. Mesela tezgahın başında bir başıdır, bir sanatkardır. Veyahut bir tezgahtardır, kumaş ölçecek, biçecek. Yani çeşitli işlerde bir insan olabilir. Eli meşgul, ayağı meşgul, yolda yürüyor olabilir bir insan ama dili serbest. İşte diliyle Allah'ı zikretmek bu çok büyük bir nimettir. Hem çok şereflidir. Çünkü kul Allah'ı zikredince Allah da kulunu zikrediyor ve Allah'ın kulunu zikretmesinden sayısız büyük şerefler, hayırlar, sevaplar hasıl oluyor. Onun için dilimizi zikirden kafil ve uzak tutmamak lazım. Boş şeylerle meşgul etmemek lazım. Efendim, susmak da ibadettir. Boş şeyleri konuşmaktansa susmak, tefekkür etmek için susmak çok kıymetlidir. Ama e, boşta durmayıp da zikretmeye devam ederse çok büyük sevaplar alır. Hepimiz biz e, İslam edebiyatı tarihimizden biliyoruz. Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi ne güzel söylemiş. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle, günah, misli, hazan. Yani bir defa bile insan severek aşk ile aşıkhane, sadıkhane bir şekilde Allah dese günahları dökülüyor. Çünkü kulu bakıyor ki kendisini seviyor. Kendisine bağlılığından, hasretinden, şevkinden, aşkından Allah diyor. Allah onu mükafatlandırıyor. Tabii bu teker ettikçe sevabı da tekerrür ediyor. Onun için bu hadisi şerifi seçmemdeki gaye tabi sizin bu güzel sevap imkanlarını kaçırmamanız, bilmeniz. Ramazan geçti ama hayat devamlıdır. Kul imtihanı sürüyor, imtihan içinde devam etmektedir. Ramazandaki güzel halini sürdürmesi lazım. Ramazandaki melekleşmiş olan ruhunu efendim tekrar karartmadan, o haliyle yürütmesi, hayatını ondan sonra daha kaliteli olarak sürmesi lazım. Bu hadisi şerifteki bu birinci maddeyi hatırında tutsun sevgili akra dinleyicilerim diye onu hatırlatmış oluyorum. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> dilinizi boş, boş vakitle harcamayın, boşa geçirmeyin Allah'ın zikriyle meşgul edin demiş oluyorum. Bir aracı olarak, bir nasihatçı olarak, bir kardeş olarak bu Manevi sevap imkanını hatırlatmış oluyor. Bu bir. İkincisi insanın gönlünün şükredici olması lazım. Kalbın şakir. Kalp kelimesi tabi Türkçe'de yürek manasına geliyor. efendim. Arapçada da o manaya geldiği vardır. Ama ikinci manası gönüldür. Yani elle tutulmayan, gözle görülmeyen insanın iç varlığı, iç alemi. Gönlüm kırıldı diyoruz. İç alemini kastediyoruz. İşte bu iç aleminin, kalbinin, insanın iç duygularının Allah'a şükredici olması lazım. Hakikaten hangi halde olursak olalım efendim mutlaka Allah'ın üzerimize sonsuz nimetleri var. O nimetlerle yaşıyoruz. Allah'ın sayısız nimetlerinin topluca bize teveccüh etmesinden dolayı ayaktayız. Konuşuyoruz, sıhhatteyiz, aklımız başımızda. Kazanıyoruz, çalışıyoruz, yiyoruz, istirahat ediyoruz. Her faaliyetimizde Allah'ın sayısız nimetleri var. Üzerimizde yediğimiz, giydiğimiz, içtiğimiz, çevremizde istifade ettiğimiz sayılamayacak kadar çok nimetler var. Yani güneş olmasa ne yaparız? Gece gündüz olmasa, hep gece devam etse ne yaparız? Işık olmasa ne yaparız? Hava olmasa ne yaparız? Soğuklar devam etse çatır çatır ne yaparız? Hatırımızda... E Olan olmayan nice nice nice efendim Allah'ın nimetleri var. Onun için bizim de Allah'ın bu nimetlerini Allah tarafından bize verdi diye hiç unutmadan Allah'a karşı şükredici bir kul olmamız lazım. Allah verilen nimetinin farkında olunmasını, kadrinin kıymetinin bilinmesini ve ona şükredilmesini seviyor. Tabii böyle olması lazım bir insanın. Onun için biz kendimiz nezaket kuralları olarak da kendi aramızda birbirimize bir jest yapsak, bir güzel davranışta bu, bulunsak karşımızdaki şahıs hemen çok teşekkür ederim diyor. Yani kendi kendimize bile birbirimize yaptığımız küçük jestlerden, hareketlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi Allah'ın bize e, bahşettiği büyük büyük ihsanlar dolayısıyla ona karşı da içimiz şükran dolu olması lazım. Tepeden tırnağa efendim böyle Allah karşı verdiği nimetleri düşünerek teşekkür duyguları içinde olmamız lazım ve gönlümüzü doldurması lazım bu. Bu böyle oldu mu? Bu da çok güzel. Hem böyle bir haletli ruhiye insanı aynı zamanda mutlu da ediyor. Yani insan çevresindeki olayların acı olanlarını düşünüp bunca mutluluk sebebi varken kendi hayatını zehir edebilir. Ben öyle insanlar tanıyorum ki zengin. Evi var, barkı var, işi var, çoluğu var, çocuğu var ama mutlu değil. Neden? Gönlü sakat, kalbi sakat, kalbi şükredici bir kalp değil. Küçücük bir meseleyi almış, büyütmüş, hayatını kendi kendine zindan ediyor. Başkası değil, kendisi yanlış düşüncelerden dolayı hayatını kendisine zindan ediyor. Tabii Müslüman öyle olmaz. Müslüman etrafında Allah'ın kendisini daldırdığı, gark ettiği çeşitli nimetleri görür. Anlar ve o nimetleri veren Rabbina karşı sonsuz şükür duygularıyla dolu olur. Sevgi ve saygı ve teşekkür dolu olur. O zaman Allah onu tabii seviyor ve böyle olunca da çok büyük sevaplar kazanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiş Allahu Teala Hazretleri bizden önceki ümmetlere de, bizlere de Yani siz eğer şükredici olursanız, verdiğim nimetlerin şükrünü yapacak bir duyguda olursanız şükürle hareket eden, şükredici kullar olursanız ben mutlaka ve mutlaka o nimetlerinizi arttırırım. Eğer küfranın nimette bulunursanız, yani nimetin kıymetini bilmezseniz, değerlendirmezseniz, küçümserseniz o zaman da azabım şiddetli olur diye e, ayet-i kerimeler var. O halde dilimiz Allah'ı zikredici olacak, gönlümüzde de şükür duygular olacak. E, hasta olabilir bir insan ama Beterin beteri vardır. Hastalığın arkasından şifa gelebilir. Onun hastalığın içinde dahi nice nimetleri olabilir. İşinde sıkıntıları olabilir, borcu olabilir ama etrafında başka nice nice nimetler vardır. Onun için kalbini şükredici bir kalp, içi Allah'a karşı şükran dolu bir kalp. Allah'ın nimetlerini, etrafındaki nimetlerini anlayıp değerlendirip bunları kendisine veren Allah'a karşı sevgi ve efendim teşekkür dolu bir insan haline gelmeliyiz. Bu da çok kıymetli bir şey. Zikredici bir dille, şükredici bir gönül sahibi olmak ve bedenin alel belais habir yani gelen bir musibete, belaya, sıkıntıya karşı da sabredici bir bedeni olması. Biliyoruz hayatın cilveleri diyoruz. Çeşitli sıkıntılı şeyler olabilir. İnsana hastalık gelebilir. Tabii bu hastalıklar aslında insanın sevap kazanmasına da sebep oluyor. Yani insan hastalandığı zaman Allah günahlarını siliyor. Yapmadığı ibadetleri yapmış gibi defterine melekler yazsın diye emrediyor. Efendim uykusu ibadet oluyor, iniltisi tesbih oluyor. Hastalığın da Kendisine kazandırdığı çok şeyler var ama bazı insanlar böyle sabra sebep olacak, sıkıntılı bir takım şeylerle karşılaşınca efendim, teher bozulurlar. Ağızlarını da bozarlar, kafalarını da bozarlar, kendileri de bozulurlar, olmadık laflar, jestler, hareketler yaparlar. Bu doğru değil. Müslümanın bir vasfı da sabredici olacak tabi. Allah'ın imtihanlarını kazanmak kolay değil. Hayat e, her zaman tatlı olmayabiliyor. Çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Hatta daha daha kötüye giderek harp hali olabiliyor. Efendim Harpte düşmanla mücadele oluyor. Yaralanmak oluyor. Esir düşmek oluyor. Hayatın cilveleri çeşit çeşit sıkıntılar olabiliyor. Böyle sıkıntılı bir durum o da bir hayatın imtihanı olduğu için bu durumlarda da insan sabrı ele almalı. Sabredici olmalı. Bugün Bayram arkasıdır, efendim biz size daima her gününüzün bayram olmasını, mutlu olmasını temenni ediyoruz. Kendimiz için de elimizi açtığımız zaman Rabbimizden mutluluklar diliyoruz. Ama hayatın içinde olayların hepsi tatlı değildir, bazen acı olaylar olur. Mesela insanın yakınlarına bir felaket gelebilir, efendim falanca akrabası vefat etti, üzülür insan. Efendim arabada şöyle bir arıza oldu, kaza oldu gibi şeyler her zaman insanın başına geliyor, iş hayatındaki çeşitli zorluklar oluyor. Bunlar da bir imtihandır diyecek Müslüman ve kendisinin bedenine gelen veya çevresinde kendisiyle ilgili oluşan menfi durumların karşısında da yine e, sabredici bir kul olarak sapasağlam durabilecek. Sabır da bir sevap kazanma yoludur, şükür de sevap kazanma yoludur. Sabır da çok büyük sevap kazanma yoludur ve hatta Allahu Teala Hazretleri sabr sevabını çok fazla verdiği için innemâ yu'affə sabrüne ecrahun bir gayri hisap buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Yani başkalarının yaptığı ibadetlere sevaplar ölçülü verilir ama sabredenlerin mükafatlarını Allahü Teala Hazretleri hesaba sığmayacak kadar çok verir diye müjde vardır. Bu halde Müslüman Allah'ın bir nimetini tattığı zaman şükredecek, hamd edecek. Ama Allah'ın bir imtihanı olarak başına bir sabrı gerektiren bir acı veya zor durum geldiği zaman da yine kendisini tutacak, sapasağlam duracak, metin olacak yani. Efendim, Yıkılmayacak, sarsılmayacak, ağzını kafasını bozmayacak, gönlünü bozmayacak ve Allah'a karşı veya çevresindeki insanlara karşı tutumunda, İslami tutumunda, ahlakanın yüksek görünümünde bir değişme olmayacak. Bu da çok önemli. O halde tabi... Daima her gününüzün mutlu olmasını diliyoruz ama e, ihtar da ediyoruz, ikaz da ediyoruz. Daha doğrusu hadis-i şerif ikaz etmiş oluyor bizi ki başımıza çeşitli üzücü olaylar gelebilirse hayatımızda ona karşı da sabrı efendim, kalkan edinelim, sabrı e, sarılalım, e, uygulayalım ve buradan da büyük sevaplar alalım bedende olabilir bu efendim daha başka konularda olabilir sabır konuları e, sabretmeye de efendim kendinizi alıştırın zaten Ramazan ayı geçtiğimiz bu mübarek ay sabır ayıydı bir bakıma Ramazan'ın çok sıfatları var bir sıfatı da sabır ayı olmasıydı birçok şeye sabrettik gündüz yemek yemedik su içmedik daha başka şeylerden kendimizi helal olan efendim haklarımızdan e, tuttuk ve sabrettik sabrı öğrendik yani bir ay şimdi biz sabır egzersizi yapmış idmanlı Müslümanlarımız kuvvetli Müslümanlarımız sabretmiş oluyoruz bu da çok güzel bu iyi hanımın vasıflarını şöyle sıralıyor bir efendim saliha olacak yani iyi bir hanım olacak namazlı niyazlı efendim iyi niyetli kocasına bağlı ve kocasına bağlılığından kendi nefsini kocasının şerefine aykırı bir tarzda efendim e, günahlara e, arz etmeyecek ve kocası tabii sabahleyin evden çıkıyor işine gidiyor. Malı, evi, barkı hanımın elinde. Malını da koruyacak, harcamayacak boş yere. Efendim sarf etmeyecek. E, yani e, koruyacak, iyi bir bekçilik yapacak, iyi bir nezaretçilik yapacak. Bey gitti ama arkasında hanımı var. Onun malını korur, namusunu da korur. Bir hanım olacak. Dû'inu ahadeküm ala dinihi diyor. Yani eşin kocasına karşı, kocanın karısına karşı, birbirlerine karşı görevleri nedir? Dinini yaşamakta birbirlerine yardımcı olacaklar. Yani kadın kocasına yardımcı olacak, koca da hanımına yardımcı olacak. Mesela nasıl? Gece yatmışlar. Efendim gecenin vaktinde hanım kalkacak diyecek ki mesela... Kendisi kalkmış veyahut e, kocasına diyecek ki efendi bak Ramazan'da sahura kalkıyorduk. E, şimdi sahur değil, e, oruç yok ama e, hiç olmazsa bak gecenin bu güzel vaktinde Allah beni uyandırdı. Hadi sen de kalk iki rekat e, bir teheccüd namazı kılalım. E, geceliğin kılınan namazın sevabı çok fazla. Hadi gel bu sevabı kaçırmayalım.'' derse ne olmuş oluyor? Teheccüd namazına hanımı onu kaldırmış oluyor. Efendim işte gündüz mesela kocasını uğurlarken hadi selametle güle güle git aman biz senden çok para istemiyoruz helal hayırlı para istiyoruz sakın harama tevessül etme bizi düşün çoluk çocuğunu düşün eve haram lokma getirme helalinden kazan hadi bakalım Allah ecrini sevabını efendim kazancını hayırlı tarafından versin çok olsun diye. Böyle mesela çeşitli konularda onun günaha bulaşmaması, harama sapmaması konusunda yardımcı olması. Tabi böyle bir eş çok önemli. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan evlendiği zaman dininin yarısını kurtarır. Hakikaten de öyle oluyor. Gerçekten efendim iyi bir eşe sahip olan bir koca veya bir kadın efendim hayatı değişiyor ve güzel İslami bir hayatın içine girebilir. Aksine kötü bir eşle kader kaderi öyle yanlış bir evlilik yapmış ve kötü bir eşle evlenmişse o zaman da çeşitli sıkıntılar çekebiliyor. O bakımdan evlilik çok önemli ve seçilen eş çok önemli ve seçilen eşin de öteki kocasına efendim eşine veya kocaysa karısına karşı dinini uygulama konusunda yardımcı olması çok önemli. Tabii Evlenmemiş dinleyicilerime bu arada ben Allah böyle hayırlı eşler nasip etmesini dua olarak temenni ediyorum. Evli olan kardeşlerimin de efendim hanımlarına karşı eğer beni beyler dinliyorsa şu anda böyle hayırlı bir eş olmalarını, koca olmalarını eğer hanımlar dinliyorsa mutfakta evde bu sohbeti kocalarına karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret buyurduğu bu sıfatlarla güzel zevcelik vazifesi yapmalarını temenni ediyorum. Yuvalarının mutluluk dolmasını, bereket dolmasını, rahmet dolmasını, çok örnek bir yuva olmasını temenni ediyorum. İkinci hadisi şerif vaat etmiştim. Aynı sayfada benim açtığım hadis kitabında o da olduğu için efendim onu da söyleyeyim bu cuma e, sohbetimde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ikinci hadisi şerifte Erba'uh salim min saadetil mer entekune zevcetuhu salihaten ve evladuhu ebraran ve hulatauhu salihine ve maişetuhu fi beledihi dört e, vasıf vardır kişinin mutluluğunun göstergesidir bunlar alametidir Kişi bunlara sahipse o mutlu bir kimsedir, mesut bir kimsedir. En tekune zevcetuhu salihaten. Hanımının saliha bir hatun olması. Bu kişinin mutluluğundandır. Çok güzel bir vasıftır. Bunu geçtiğimiz hadis-i şerifte de konu olarak karşımıza geldiği için, biraz açıkladığımız için hatırla tutarak geçiyoruz. Birincisi bu. Ve evladuhu ebraran ve Yavrularının, çocuklarının, kız olsun, erkek olsun kendilerine itaatli, iyi evlatlar olması. Berrem bir valideyhi diye Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sıfat bu. Yani anne ve babasına karşı evlatlık vasifesini güzel yapan çocuğun vasfıdır bu. İyi evlatlık yapıyor ve dindar, Müslümanca evlatlık yapıyor ve itaat ediyor. Asi olmuyor, karşı gelmiyor. Karşı, karşı gelmeyen, asi olmayan, iyi, dindar evlatları olması. Bu da mutluluğun ikinci sebepleridir. Hanımı saliha, evlatları da dindar, itaatli ve güzel evlatlar. Üçüncüsü, ve uhu salihin, konuşup görüştüğü, sohbet ettiği, münasebetlerini sürdürdüğü çevresi, arkadaşları, salih kimseler olması. Bunu kendimiz e, seçebiliriz, hazırlayabiliriz. Kendi çevremizi, kendimiz kurabiliriz. İyi insanları seçeriz, onların yanına yanaşırız, onların dostluğunu kazanırız ve böylece şey olur. Çevremiz halih insanlarla dolu olur, kötülerden uzaklaşırız. Çünkü kötü arkadaş insanı çeker, kötülüğe, günaha, kumara, zinaya efendim felakete götürür. Onun için kötü tanıdıklar varsa onlardan kesilmek lazım. İyi dostlar edinmek lazım. Çevremizi kendi kendimizi koruyacak şekilde, destekleyecek şekilde, salih insanlarla kurmak lazım. Mesela etrafınıza bakarsınız, beğendiğiniz, ahlakını hoş gördüğünüz, duyduğunuz bir kimseyle tanışırsınız. Arkadaşınız birisinden bahsediyorsa, ben de onunla tanıştır dersiniz. Her gün iyi bir salih arkadaş edinerek salih insanlarla kurulu bir çevre kendi kendinize tesis edebilirsiniz, etmelisiniz. Böyle hareket etmemiz lazım hepimizin. Hem de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde müjde vardır ki bir insan yeni bir dost edinse hayatında, o gününde o yeni dosttan dolayı Allah ona çok büyük bir mükafat verir. Cennette derecesini yükseltir. Başka hiçbir sebeple o dereceye çıkamayacağı yeni bir dereceye yükseltir. O bakımdan sevgili dinleyicilerime, her gün yeni bir dost edinmek için etraflarına dikkatle bakmalarını ve çevrelerini salih insanlardan oluşan çevrelerini genişletmelerini bu vesileyle tavsiye etmiş oluyoruz. Çünkü salih insanlar insana samimi hareket ederler, davranırlar, hakkı söylerler, kusuru varsa tatlı tatlı ikaz ederler, unuttuğu güzel şeyler varsa yapmasını hatırlar, hatırlatırlar, yapmakta olduğu güzel şeylere destek olurlar, yardımcı olurlar. Peki ben de sana yardımcı olayım derler, yanına gelirler. Böylece insanın toplumu içinde yeri kuvvetlenmiş olur. O bakımdan e, salih bir çevre kurma Salih insanlarla arkadaşlık köprüleri tesis etmeye, kurma e, çalışın e, bunun büyük sevabı olduğunu unutmayın ve ma işşeti hufi beledi yani işinin gücünün beldesinde yakın yerde olması bu da güzel Çünkü bazı insanlar var evinden bir çıkıyor 4 ay 5 ay sonra geliyor 6 ay sonra geliyor çocuğu ona hasret kendisi çocuk çocuğuna hasret hanımından ayrı beyinden ayrı Bunlar tabi e, Pek uygun şeyler değil, çeşitli yönlerden uygun olmuyor. Onun için Peygamber Efendimiz insanın işinin de böyle yakın yerde olmasını e, işaret etmiş oluyor. İşimizi kurarken buna dikkat etmemiz mümkün olduğu kadar böyle yapmaya çalışmamız lazım. Eğer uzak bir yerde işimiz varsa efendim hanımımız da çocuğumuz da götürmenin çaresine bakmalıyız. Ben hatırlıyorum üniversite tarafından Almanya'ya 6 aylığına gönderildiğim zaman kendi kendime Yalnız giderim Almanya'da çalışır gelirim diye düşünüyordum. Değerli hocamız rahmetli Mehmet Zahid Efendi Hazretleri hayır beraber gideceksiniz. Efendim, çoluk çocuğunu da yanına al dedi. Çok memnunum tabi o tavsiyesi nasihati hadisi şerife dinin aslında esasına uygun olduğundan çok da bereketli oldu hayırlı oldu diye düşünüyorum. Tabi insan böyle uzak bir yere gittiği zaman da eşini ayırmamalı yanından onunla beraber gitmeli diye düşünüyorum. Cumanı zımbarık olsun. Ramazan'da kazandığınız güzel hasretler devam etsin. Allahu Teala Hazretleri sizi sevdiği kulları zümresine dahil edesin. Sevdiği güzel işleri yapmaya muvaffak eylesin. Ömrünüz mutlu geçsin. Çevreniz mutlu olsun. Evlatlarınız hayırlı olsun. Zevceniz, eşiniz efendim hayırlı kimse olsun. Şu hadis-i şeriflerde duyduğumuz efendim güzel hususları yapmayı nasip etsin diliniz zikirle e, meşgul olsun. Gönlünüz şükür dolu olsun. Efendim herhangi bir sabredilecek durum olursa sabrederek sevap kazanın. Allahu Teala Hazretleri dünya ve ahiretinizi mağmur eylesin. Sonunda da e, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sizleri ve bizleri komşu eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.